Radyo tiyatrosu. Yazan Agata Christie. Uyarlayan Tayfun Türkili, Mehmet Mert. Bey, e böyle iyi mi? Çakayım mı tavlayım? Yamuk oldu, biraz daha doğru kaydır. Tamam. Şimdi nasıl? Gayet iyi. Çakabilirsin bir. Evet. Bu işte halloldu Montswell köşkü pansiyon Evet tabelamız çok güzel duruyor Biliyor musun? her şey aklıma gelirdi de Pansiyonculuk yapacağımız aklıma gelmezdi bil. Benim de gelmezdi karıcığım Bu köşk nesiller boyu ailemize barınak olmuştu Halamın ölümünden sonra bana kalan Bu tarihi köşkü satmak içimden hiç gelmedi Ama inan sevgilim pansiyonculuk çok karlı bir meslektir Karlı olmasına belki karlıdır ama Biz ikimiz bakalım bu işin altından kalkabilecek miyiz Kalkarız sen hiç merak etme Hele bir müşteriler gelsin Gelecekler üç kişi değil mi? Ha evet. Gelecek olanların biri kadın diğer ikisi erkek. Ama başlangıç için hiç de fena sayılmaz. Adam başına haftada yedi sterlinden yirmi bir kazanacağız. Neyse sen müşterilerin yatak odalarını hazırladın mı hayatım? Hazırladım sevgilim. Yatak örtülerini değiştirdim. Her odaya ikişer tane de yastık koydum. Harika. Evet ne istediniz? Şey adınız Mören Gregg mi acaba? Evet siz kimsiniz? Beni tanımadınız mı? Yüzüme iyi bakın. Aman Allah'ım. Sen? <gülüyor> Sen? <gülüyor> evet ben. Hadi gir içeri ve kapıyı kapat. Neden geldin buraya? Benden ne istiyorsun? Ne istediğini biliyorsun pekala. İntikam almaya geldim anladın mı şimdi Hayır. Hayır delisin sen Akıl hastanesine kapatılman lazım Şimdi polisi arayacağım ve ben... Hayır kimseyi aramayacaksın Geberteceğim dur, seni Dur yapma <gülüyor> Ay, yap, Yapma Yapma Bozdu kar tanecikleri de atıştırmaya başladı Çay saatini de kaçırdım Umarım Bil benden önce gelmemiştir eve Ay vay hiç böyle üşüdüğümü hatırlamıyorum. Allah'tan köşkün içi sıcacık. Bil. kocacı Bil evde misin? Demek daha gelmemiş. O gelmeden hemen çayı hazırlayayım. Merhaba. Ben geldim. Hoş geldin hayatım. Dışarıda hava felaket değil mi? Ha sorma. kar atıştırmaya başladı bile. Tel örgüleri aldın mı? Hayır. Olanlar benim istediğim türden değildi. Sipariş verdim. Müşterilerden gelen olmadı mı hala? Hayır bayan olan müşteri yarın sabah gelecek zaten. Az önce posta kutusunda bir telgraf buldum. Bay Stanley'i hava muhalefetinden dolayı gelemeyeceğini bildirmiş. Ya demek ha. sadece bir müşteriyle yetineceğiz. Ne yapalım üzülme hayatım. Hava düzelsin o zaman müşteriler akın etmeye başlar merak etme. Öyle olsun. Demek akşam yemeğinde biz ve Bay Vren'den başka kimse olmayacak. Şu an öyle gözüküyor. Gel mutfağa geçelim. Çayı hazırlarken radyodan akşam haberlerini de dinleriz. Olur hayatım. Sen radyoyu aç hayatım. Tamam. Çayın yanına kurabiye ya da kek ister misin? Yok yok istemem sonra yemek yiyemiyorum. Çay yeter. Kötü hava bu geceden başlayarak bütün bölgeyi etkisi altına alacak sevgili dinleyiciler. Meteoroloji uzmanları kar yağışının başladığını ve giderek de etkisini artıracağını söylediler. İşte bu kötü haber. Bu durumda müşteri de gelemez. Öte yandan bugün akşamüstü Paddington'da feci bir cinayet işlendi. Kulver Sokağı 74 numarada oturan Moran Greg adlı kadın... ...kimliği belirsiz bir katil tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Birbirinden sevimsiz haberler. İnsanın moralini bozuyor. Neden kapattın bir? Cinayet ölüm gibi haberlerden hoşlanmıyorum. Öldürülen kadın nasıl bir insandı acaba? Bilmem. Evet, kadını kim öldürdü acaba? Neden öldürdü dersin? Ön kapının zili. Kim gelmiş olabilir? Korkma, katil değildir herhalde. Bay Vren olmalı. Gel kapıyı açalım. Üf, dondum. İçeri girebilir miyim? Bay Vren mi? Evet. A, buyurun, buyurun buyurun. Pansiyonumuza hoş geldiniz bayım. Berbat. Çok berbat. İngiliz kışının en feci hali bu. Yolculuğum çok kötü geçti. Siz bayan Mary Deviz olmalısınız. Evet Bay Vren. Ha, çok güzel. Ben sizi hiç de böyle sanmıyordum. hayalimde de başka türlü canlandırmıştım. Öyle mi? Nasıl? İngiliz ordusunda generallik yapmış birinin dul karısı olduğunuzu sanıyordum. Son derece haşin, ciddi, asık suratlı ve otoriter. Yanıldığınız ortada bayım. Ee, Babanızı odaya çıkartayım mı? Sanırım kocanız benden hoşlanmadı Bayan Mary. Şey, biraz kıskançtır. E, ne iş yapıyorsunuz Bay Virel? Mimarım, yani sayılırım. Henüz mezun olmadım da. O halde size başarılar dilerim. Kocam bavulunuzu odaya çıkarmıştır. İsterseniz siz de çıkın biraz dinlenirsiniz. Hiç hoşlanmadım bu heriften Meri. Neden? Tüysüz kalanın teki. Neymiş ben sizi Hindistan odusunda generallik yapmış birinin dul karısı sanmıştım. Sersin herif. Lütfen yavaş bil. O sadece bir müşteri. Ne olursa olsun ondan hoşlanmadım tamam mı? Ama haftada 7 sterlin verecek. Bizim için önemli olan da bu. Vakit geç oldu yatalım hadi. Yarın sabah erken kalkmamız gerekiyor. Tamam hayatım. Aman Allah'ım dışarıyı gördün mü inanılır gibi değil. Gece boyu yağın kar yarım metreyi bulmuş. Akşam olmadan yollar da kapanır. Bu havada pansiyona müşteriler zor gelirler bil. Bayan olanı sanırım zor ulaşır buraya. Şuraya bak bir taksi geliyor. Sakın sözüne ettiğiniz bayan olmasın. Ha, bak bir kadın indi elinde valizi de var. Bizim pansiyona geliyor. Bu bayan boy olmalı. Hadi karşılayalım kadını. Pek de suratsız birine benziyor ya... ...karşılayalım bakalım. Hoş geldiniz bayan. Kalacağım pansiyon burası mı? Evet bayan boy. Pek kasvetli bir yer. Ben daha farklı bir yer bekliyordum. Umarım burada müşterilere iyi hizmet ediliyordur. <gülüyor> Merak etmeyin rahat edeceğinizden eminim. Eğer memnun kalmadıysanız... ...burada oturmak zorunda değilsiniz bayan. Henüz kar yolları kapamamışken bir taksi çağırabilirim size. Hayır... Burayı denemeden başka bir yere gitmem Kar iyice hızını arttırdı Umarım bolca yiyeceğiniz vardır E tabi tabi var Sürüyle konservemiz var İyi aç kalmayı hiç sevmem Şimdi odama gidip üzerimi değiştireceğim Sonra da sıcak bir banyo yapacağım Umarım banyonuzda temiz havlu vardır Havlularımızın kirli olduğuna nereden kanaat getirdiniz? E, merak etmeyin bayan havlularımız temizdir Güzel sonra görüşürüz Ay, Ne aksi ne huysuz kadınmış Umarım mimarla iyi geçinirler Hiç sanmıyorum Daha çay ister miydiniz Bay Aa, Evet, içerim tabii. Siz de ister miydiniz Bayan Boy? Hayır, berbat bir çaydı. İkincisine tahammül edemem. Nasıl isterseniz. Dün Paddington'da işlenen cinayeti okudunuz mu? Moran Gregg adında bir kadın öldürülmüş. Bu kadının hak etmiş olduğu biçimde öldürüldüğünden eminim. Neden? Yoksa kadını tanıyor musunuz? Ben öyle bir şey söylemedim delikanlı. Katil kadını boğarak öldürmüş... Acaba insan birini boğarken neler hisseder? Ya da boğularak öldürülmenin nasıl bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü? Önce nefes almakta zorlanırsınız... ...sonra yüzünüz morarır... ...en sonunda da diliniz dışarıya sarkar. Rica ederim Bay Mimar, beni korkutuyorsunuz. Gazetenin yazdığına göre katilin üzerinde koyu bir palto... ...açık renk bir şapka ve boynunda yün bir atkısı varmış. Etse ne olur ki? Utanım herkese uyabilir. Dur, şu anda aynı kıyafette milyonlarca erkek vardır... Komiser Buyurun Bay Müfettiş. Marion Gregg'in öldürülmesiyle ilgili elimizde hiç şahit var mı? Evet efendim. Olay saatinde bir inşaat işçisi katilini gördüğünü söylüyor. Neler görmüş anlattı mı? Cinayetin işlendiği vakitlerde sigarasını yakmak için önünden geçen bir adamdan kibrit istemiş. Adam kibritini verirken cebinden bir not defteri düşürmüş. İşçi adamın peşinden gitmişse de onu bulamamış ama adamın Culver Sokağı'na girip kaybolduğunu söyledi. Peki düşürdüğü not defterinde cinayeti aydınlatıcı bir şey var mıymış? Evet, iki adres yazılıymış defterde. Birisinde Culver Sokağı 74 numara. Yani öldürülen Morin Greke'nin evi. Evet, ikinci adreste Moxwell Köşküymüş. Sence bu ne anlama geliyor komiser? Katilden Morin Grengi'yi öldürttükten sonra ikinci adrese gideceğini gösteriyor bize. Evet. Bence de. Demek oluyor ki katilin ikinci adresi Manxville köşkü. Peki katilin eşkalini anlatmış mı inşaat işçisi? Maalesef işçinin anlattığına göre katil şapkasını gözlerine kadar indirmiş. Paltasını çenesine kadar düğmelemiş. Atkısını da öyle bir sarmış ki yüzü görünmüyormuş. Sesi de çok kısıkmış. Ya öldürülen kadın? Onunla ilgili bir bilgi var mı? Evet. İki ay önce hapisten tahliye olmuş. Peki suçu neymiş? Kendilerine emanet bırakılan bir çocuğun ölümüne sebep olmak. Sence cinayetin bununla bir ilgisi olabilir mi? Olabilir tabii. Araştırmayı bu yönde yapıyoruz. Anlaşılan katil iki kişinin daha peşinde. Onu bu iki cinayeti işlemeden hemen ele geçirmeliyiz komiser. Haklısınız efendim. Sence katilin peşine düştüğü o iki kişi nerede olabilir? Moksver Köşkü'nde. Katilin düşürdüğü not defterinde Moksver Köşkü yazıyordu çünkü. Bahsettiğim bu köşkün yerini biliyor musun? Evet Berkşay'da. Geçen gün gazetede ilan vardı. Yeni sahipleri o köşkü pansiyon yapmış... İlanla müşteri arıyorlardı. Öyleyse hemen o bölgedeki polisi uyaralım da tedbir alsın. Katilin aradığı her kimse onu orada öldürecektir. Hava giderek kötüleşiyorum yere. Az önce radyoyu dinledim. Meteoroloji kar yağışını artarak süreceğini söyledi. Ne yapalım olsun. Yeteri kadar yiyecek içecek stoğumuz var. Nasıl? Müşterilerimiz hayatlarından memnun mu? Kadın olanı çok garip biri. Hiçbir şey beğenmiyor. Her şeyi eleştiriyor. Hiç sevmedim onu. Ben de mimar denen o erkek olanını sevmedim beni. Allah Allah. Kim geldi acaba? Sütçü olabilir. Ben bir bakayım. Merhaba. Şey, Girebilir miyim? E, tabii tabii. Buyurun. Dışarısı bir felaket. Beni buraya getiren taksi yüz metre ileride karasaplandı. Umarım boş bir odanız vardı. Daha önce yer ayırtmış mıydınız? Hayır ama gazetedeki ilanınızı okumuştum. Yoksa odalarınız dolu mu? Yok yok boş odamız var bayım. Şey binbaşı Mertkev. İngiliz Kraliyet ordusundan. Benim adım Mary. Bu da kocam Bildey. Memnun oldum. Şey başka müşteriniz var mı? Biri bay iki kişi daha var binbaşı. Kasabamıza ne amaçla geldiğinizi öğrenebilir miyim binbaşı Metcalf? Ee, şey bu köşkü ne zamandır görmek istiyordum. Gazetede pansiyona dönüştürüldüğünü o duyunca da merak edip geldim. Ama zamanlamasını iyi yapamamışsınız. Ne demek istiyorsunuz Bay Bill? Şey havayı kastediyordum binbaşı. Neden binbaşı Metcalf'a kaba davrandın bil? Fena mı hiç beklemediğimiz bir müşteri? Söyledikleri bana inandırıcı gelmedi Mary. Hiç kimse böyle tipiden göz gözü görmez bir havada... ...merak ettiği için bir pansiyona gelmez. Unuttuğum bir şey var ama. Sahibi olduğumuz bu köşkün hiç 17. yüzyıldan kalma... ...antikalarla dolu. Eğer binbaşı Metcalf antika meraklısı biriyse... ...merak edip gelmesi normal. <gülüyor> Umarım sen haklı çıkarsın hayatım. Ama yine de aklı başına biri bu havada dışarı çıkmayı... ...bile göze alamaz. Ama göze alanlar da çıkıyor bak. İşte bir müşteri daha geldi. Çıldırmış olmalı bunlar. <gülüyor> Gel kapıyı açalım. Buyurun. Oh. Oh, parmaklarım dondu, ayaklarım da öyle. Ee, girebilir miyim? Tabi tabi, buyurun. Üstünüz, başınız kar içinde kalmış. Paltonuzu verin de asın. Eh, sağ olun bayan. Arabam aşağı yolda kara saplandı. Sığınacak bir yer ararken sizin tabelanızı gördüm. Ee, burada kalabilirim değil mi? Tabi tabi, boş odamız var. Adınız neydi bayım? Ee, para bayan? Paravicini ee, bayan. Salona geçip ısınabilirsiniz. Ee, peki bayan bayanleri, teşekkür ederim. Bin, bu adamı pek gözüm tutmadı. ...sen ne diyorsun? Ben artık ne diyeceğimi iyice şaşırdım hayatım. Binbaşı gibi o da kötü havada yolunu şaşırıp... ...pansiyonumuza gelen sıradan bir müşteri. Adı Paravicini. Bir yabancı değil mi? Evet, evet. İçimden bize korkunç saatler geçireceğimizi söylüyor. <gülüyor> Bana da öyle geliyor sevgilim. Tıpkı korku filmlerindeki gibi. Kar yüzünden şatodan bozma bir pansiyonda... ...mahsur kalan ve birbirlerini tanımayan dört müşteri. Ukala sevimsiz bir mimar... ...aksi sevimsiz bir kadın, binbaşı metkaf... ...her haliyle şüpheli bir adam... ...ve Bay Para Vicini... ...kar ve fırtınanın pansiyonumuza attığı bir yabancı. Böyle şeyler söyleyip de beni korkutma bir. Geçen gece Paddington'da işlenen cinayet hala aklımdan çıkmadı. Hiç sevmedim bu pansiyonu. Çok rahatsız bir gece geçirdim. Yatağımın gıcırtısından sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Madem öyle neden geldiniz bu pansiyona bayan? Sizi ilgilendirmez Bay Mimar. Ay kıyafetiniz de çok iğrenç. Benim mi? Sizin gibi zevksiz birini ömrümde görmedim. Ay gömleğinizin üstüne taktığımız o yeşil kravat tam da ispattı bunun Zevkler ve renkler tartışılmaz bayan Ben sizin kafanızda saksı gibi duran şapkanıza bir şey diyor muyum? Yalnız zevksiz değil aynı zamanda terbiyesiz ve küstahsınız Sizin gibilerle aynı çatı altında kalamam. Evet evet burada daha fazla kalama. Bana da öyle geliyor bayan Sanırım burada uzun zaman kalamayacaksınız Ne demek istiyorsunuz siz? Herkese günaydın Bu sevimsiz adam da kim? Dün gece gelmiş arabası kara saplanmış Günaydın Bay Paravichini. Kahvaltınız hazır. Sizin için ayırdığım şu masaya oturun lütfen. E, teşekkür ederim sevimli ev sahibem. Affedersiniz. Antredeki telefon çalıyor. Alo. Montserrat Köşkü Pansiyonu mu? Evet. Ne istemiştiniz? Bay Bill ile konuşabilir miyim? Korkarım kocamın bu ara telefona gelmesi imkansız. Ben eşim Harry Davis'im. Kiminle konuşuyor? Ben Berkshire Polisi'nden Baş Müfettiş Hawkman. Ya öyle mi? Bir şey mi var baş müfettiş? Evet oldukça önemli bayan Mary. Telefonda söylemek istemiyorum. Ee, size komiser yolladım. Neredeyse köşke gelir. Gelebileceğini pek sanmıyorum. Kardan yollar kapalı. Merak etmeyin Jim köşke ulaşır. Kocanıza lütfen iyice anlatın. Ee, komiser söyleyeceklerini dikkatle dinlesin. Ve onun talimatlarını yerine getirsin. Siz de öyle. İyi günler. Ama baş müfettiş... Allah Allah, komiserciğim bize ne anlatacak ki? Kar kürüvvet çok zor bir işmiş. Bil, sevgilim iyi ki geldin. Ne var, ne oldu? Ne var Miri? Korkmuş gibisin. Bil, polis, polis aradı. Polis mi? Evet, Berçay polisi. Buraya bir komiser oluyorlar Neden, ne yapmışız Bilmiyorum ki? ama bir şey yapmışız ki polis buraya geliyor. Bil, çok korkuyorum. Bil, çok korkuyorum. Sakın başımız derde girmesin. Bilmiyorum Melia ama bavada bu buraya kadar bir komiser gönderdiklerine göre mesele çok önemli olmadı. Acil bir olay var galiba. Ben de sizi arıyordum Bay Bill. Ne oldu bayan boy? Salondaki radyatörlerin soğuduğundan haberiniz var mı? E, Hayaksi. Radyatörlerin havasını almam gerekiyor. Haftada yedi sterdim veriyorum. Buraya donmak için gelmedim. E, tamam tamam şimdi halledeceğim. Sinirlenmeyin bayan şimdi kocam radyatörlerin havasını alır. Sinirlenmemek mümkün mü? Kar yolları kapadı. Sonra şu müşterileriniz de canım sıkıyor. Hangi müşteriler bayan? Şu kırmızı saçlı olanı. Bir de yeşil kravat takmış. Sanki çirkinlik abidesi. <gülüyor> Mimardan bahsediyorsunuz. Yapmayın o şirin bir çocuk. Hı, neresi şirin? Ben sizin yerinizde olsaydım o delikanlı hakkında bir araştırma yapardım. Onun hakkında ne biliyorsunuz? Sizin hakkınızda ne biliyorsam onunkini de o kadar. Yani hem o hem de siz bize haftada yedi sterlin veriyorsunuz. Bilmem gereken tek şey de bu. Peki o acayip yabancı. Adı Paraviçin'i mi ne? O ne zaman geldi? Gece yarısı. Garip. Bir pansiyona gelmek için hiç de uygun bir saat değil. Yolcuları kapıdan çevirmek adetimiz değildir Bayan Bol. Merhaba. Merhaba. Ay, Ay siz misiniz Bay Paraviçin'i? Korkuttunuz beni bayım. İçeri girdiğinizi duymadık. Ben ayaklarımın ucuna basa basa yürürüm. Böylece hiç kimse gelip gittiğimi duymaz bile. Ya neden? E, çünkü eğlenceli buluyorum bunu. <gülüyor> Bu sayede bir takım konuşmaları da duyuyorum. Ama duyduklarımı da hiçbir zaman unutmam. Ben salona gidiyorum. Örgümü unutmuşum. Sevgili ev sahibimin nesi var? Size endişeli görüyorum. Canınızı sıkan bir şey mi oldu güzel bayan? Şey... Bir şey yok. Sadece kar yüzünden bazı işler yolunda gitmiyor. Size bir ihtarda bulunmak istiyorum bayan beri. Siz ve kocanız herkese fazla güvenmemelisiniz. Ne demek istiyorsunuz? Müşterilerinizi kastediyorum. Onlar hakkında bilgi aldınız mı? Hayır. Ama bilgi almak zorunda mıyım? Sonuçta parasını ödeyen herkes bu pansiyonda kalabilir. Aa yanlış. Sizinle aynı çatının altında uyuyan kimseler hakkında... ...biraz bilginiz olması her zaman iyidir. Beni ele alın mesela. Gece yarısı çıka geldim. Arabamın kar yığınına saplandığını söyledim. Benim hakkımda ne biliyorsunuz? Hiç. Belki öbür konuklarınız hakkında da bir bilginiz yok. Şey... E, mesela Bayan Boyl... Salon çok soğuk. Burada şömünenin önünde oturacağım. Durun sizin için ateşi canlandırayım bayan. <gülüyor> bayan beni. Ben de sizi arıyordum. Şimdi mi vardı binbaşı methal? <gülüyor> Aşağı kattaki tuvaletin boruları soğuktan donmuş. Bir bu eksikti. Bugün her şey aksi gidiyor. Önce polis ardından borular. Ne polis Allah. Polis neden arayın ki? Evet neden hepiniz şaşırdığınızı anlayamadım. Az önce telefon ettiler. Buraya bir komiser yolluyorlar. Başım. Neden? Bir sebebi olmalı öyle değil mi? Tamam. Tamam. Radiatörlerin havasını aldım birazdan ısınır Ne var ne oldu neden herkesin yüzü asık bir şey mi oldu e Şey duyduğuma göre buraya polis geliyormuş Bunun sebebi nedir acaba Bilmiyorum ama hiç sanmıyorum kar yüzünden yollar kapanmış Bugün buraya hiç kimse gelemez Kapı Biri geldi bil Allah Allah Buyurun Komiserciğim Ko Komiser mi ee, Umarım içeri girmeme izin verirsiniz Biraz daha kapı önünde beklersem Kardan adam olacağım e, Affedersiniz e, buyurun komiser buyurun <gülüyor> e, Sağ olun e, Pansiyonun sahipleri kim? E, ben e, yani adım Bill Davis Bu da eşim Mary oh, Memnun oldum e, Şey yolların kapalı olduğunu sanıyordum <gülüyor> Buraya kadar nasıl geldiniz komiser e, Gördüğünüz gibi kayakla Evet bay Bill Kayakları nereye koyabilirsiniz e, Benimle gelin komiser Komiser çok garip biri Neden polis çağırdınız bayan Mary ne, ne, Ben çağırmadım. Yemin ederim ki ben çağırmadım. Hey, söyler misiniz? içerideki o kayaklı adam da kim? Nereden çıktı o adam? İster inanın, ister inanmayın ama o adam polis. Ne? Polis mi? Ee, şey, özür dilerim bayan Mary, Telefonunuzu kullanabilir miyim? Elbette binbaşı Mekka. Adam polis olmak için çok genç. Siz de aynı fikirde değil misiniz? Alo, alo! <gülüyor> Şey, telefon çalışmıyor bayan Meri Hiç ses çıkmıyor e, Olamaz biraz önce çalışıyordu İşte bu harika Demek her yerli ilişkimiz kesildi Meri hayatım Komiserci bizimle yalnız konuşmak istiyor Bizde mi? Evet Çalışma odasında bizi bekliyor ee, pe peki, peki geliyorum İzledim Neler mi? oluyor burada anlamıyorum e, Komiserin ne işi var burada neyin peşinde Belki de bir katil arıyordu <Gülüyor> ...bizden ne istiyorsunuz komiser? Biz ne yaptık ki geldiniz? Ne mi yaptınız? Ah, korkmayın siz bir şey yapmadınız bayan. E, geçen gün Paddington'da işlenen cinayeti hatırlıyor musunuz? Evet evet hatırlıyoruz. Öldürülen kadının adı Moran Gregg'ti galiba. Evet o kadını tanır mıydınız? E, hayır adını bile işitmemiştik. Ya siz bayan Mary? Ben, ben de daha önce hiç duymamıştım. Ben de öyle tahmin ediyordum efendim. Kadın sabıkalı biriymiş. Kocası John Gregg çiftçiymiş. Longwright çipliğinde oturuyordu. Longwright çipliği olayını duydunuz mu? Ya, hayır, hayır. Olay neymiş komiser? On yıl kadar önce yetimhaneden üç çocuk Longwright çipliğine yerleştirilmişti. Bu çocuklardan biri ihmal, bakımsızlık ve kötü davranış yüzünden orada ölmüştü. Zavallı çocuk. Bu olaydan sonra karı koca Grekler hapis cezalarına çarptırıldılar. Adam hapishanede hastalanıp öldü. Moran Gregg hapiste cezasını çekti ve iki ay önce süresini doldurarak serbest bırakıldı. Ve geçen günde öldürüldü. Siz bu olayı hatırlıyor musunuz? Evet. Hayır yani ben ben o sırada İngiltere'de değildim. Peki siz bayan? Şey e, ga, galiba o olaydan söz edildiğini duydum. Peki ama neden kalkıp bize geldiniz? Bizim o olayla ne ilgimiz var? Tehlikede olabilirsiniz diye düşündük bayan Mehmet. Tehlikede mi? Ama bu çok saçma biz neden tehlikede olalım ki? Açıklayın katilin not defterini bulduk. Bunda iki adres yazılıydı. Bunlardan birisi Culver Sokağı 74 numaralı evdi. Yani kadının öldürüldüğü evin adresi. Evet bayanları. Peki ya ikinci adres? Monkswell Köşküydü. Yani burası. <Gülüyor> Aman Allah! Olamaz yani bu inanılır gibi değil. Evet işte bu yüzden baş bir fetiş sizinle ya da köşkle Long Ride Çipli vakası arasında bir ilişki olup olmadığını öğrenmek için beni yolladılar. E böyle bir ilişkinin olduğunu sanmıyorum. Tamamıyla bir rastlantı olmalı bu. Kocam doğru söylüyor komiser. Ama biz rastlantı olduğunu sanmıyoruz. Baş müfettiş buradakilerin güvenliğiyle gerekli her türlü tedbiri almamı istedi. Güvenlik mi? <gülüyor> Yoksa burada birinin öldürüleceğini mi sanıyorsunuz komiser? Bakın Bayan Mary sizi korkutmak istemem ama. Ama bunun için bir neden olmalı. E var tabii. Katilin not defterindeki sayfanın yukarısında... ...üç kör fare resmi vardı. Öldürülen kadının cesedine ise bir kağıt iğnelenmişti... ...ve üzerinde bu birincisi diye yazılmıştı. Altta ise üç fare resmiyle bir nota vardı. Bu şu çocuk şarkısı olan Üç Kör Farenin müziğiydi. Üç Kör Fare bak nasıl konuşuyorlar. Hepsi de çöpçinin karısının peşinden koştular. Ama ama bu çok korkunç bir şey. O çiftliğe de üç çocuk yollanmıştı değil mi komiser? Evet Bayan verdi 15 yaşında bir erkek çocuğu, 14'ünde bir kız ve bir de 12'sinde bir erkek çocuğu. Ölen de o zaten. Peki ya öbür ikisi, onlara ne oldu? Yanamıyorsak kızı başka bir aile evlat edilmiş. Bu yüzden izini bulamadık. Diğer çocuksa şimdi 25 yaşında olmalı. Onun izini de kaybettik. Ama onun her zaman anormal biri olduğunu söylüyorlar. Askere gitmiş, sonra kaçmış. Ondan sonra da ortadan kaybolmuş. Peki siz katilin o çocuk olduğunu mu sanıyorsunuz? Evet efendim. Yani o manyak katil bilinmeyen bir nedenden ötürü kalkıp buraya gelebilir mi demek istiyorsunuz? <gülüyor> Olabilir. ...biz buradan biriyle Longride çiftliği olayı arasında... ...bir bağ olduğuna inanıyoruz. Bu ilişkinin ne olduğunu anlarsak... ...o zaman hazırlıklı davranabiliriz. Ee, pansiyonunuzda kimler kalıyor? Dört kişi kalıyor. İkisi daha önce geleceğini söyleyerek yer ayırtmıştı. Birisi mimar öğrencisi olduğunu söyleyen genç biri. Diğeri, Diğeri de... de... ...yeni emekli olmuş bir kadın. Evet. Peki diğer iki kişi... ...onlar kim? Ee, binbaşı Metkaf. Geçen gece haliden geldi. Köşkü eskiden beri merak edermiş... Paravicina adlı yabancı da dün gece... aniden çıka geldi. Arabası kara saplanmış. Hizmetçi var mı? Hayır. Henüz tutmaya vakit bulamamıştık. Şimdi aklıma geldi. Yemek için patates soyacaktım. ve komiser. Bay Bey... ...müşteriler hakkında ne biliyorsunuz? Şey doğrusu hiçbir şey bilmiyoruz komiser. Müşteri müşteridir ama siz kimliklerine bakarak... ...doğru söyleyip söylemediklerini anlayabilirsiniz. Bunu inceleyeceğim efendim. Havanın bu kadar kötü olması bir bakıma iyi sayılabilir, öyle değil mi? Neden? Yani en azından katil bu havada buraya gelemez. Yanılıyorsunuz Bay Bill. Belki de katil şu anda burada. Ne ne demek istiyorsunuz? Bayan Grek iki gün önce öldürüldü. Sizin müşterileriniz ise buraya cinayetten sonra geldiler, öyle değil mi? Şey evet ama ikisi daha önce yer ayırtmıştı. Ne fark eder ki? Katil cinayetlerini daha önceden planlayamaz mı? Dur bir dakika, cinayetler dediniz. Bildiğim kadarıyla katil şu ana kadar bir tek cinayet işledi. Evet ama ikinci bir cinayet daha işleyecek. Tabii başaramayacak. Onu ben engelleyeceğim Bay Bil. Durun sanırım katilin kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Kim? Mimar olan. Çünkü katilin yaşına uygun tek kişi o. Kolay gelsin Bayan Meri. Ne yapıyorsunuz mutfakta? Pansiyonerler için yemek hazırlıyorum komiser. Kocam söyledi. Katilin müşterilerimizden biri olması ihtimali varmış galiba. Evet Bayan Meri. Sizde katilin tarifi var mı? Var orta boylu ince Üzerinde koyu bir palto Açık renk bir şapka varmış Kısık bir sesle konuşuyormuş Atkısı yüzünü gizlemekteymiş Heh. Gördüğünüz gibi herhangi bir kimse de olabilir Doğru çok sıradan bir tarif Holdeki portmantoda koyu Üç palto ve açık renk şapkalar asılı Evet ama müşterilerimizin Hiçbiri Paddington'dan gelmedi Yanılıyorsunuz Bayan Mary Birisi gelmiş Nereden biliyorsunuz? Elimdeki bu gazeteyi Portmanto'nun orada buldum. Evening Standard. 19 Şubat tarihli. iki gün önceki. Bu gazete sadece Paddington'da satılıyor. Anlayacağınız birisi bu gazeteyi oradan getirmiş. Haklısınız bu hiç aklıma gelmemişti. İyi ama kim getirmiş olabilir o gazeteyi? Öğreneceğiz. Komiser, müşterilere durumu izah ettim. Şu anda salonda sizi bekliyorlar. Rezalet bu, beceriksizlik, komiserin bizi sorgulamaya hakkı yok Benim burada bulunmam sadece rastlantı, arabam kara saplanmıştı Lütfen susalım da komiserin söyleyeceklerini bir dinleyelim arkadaşlar Teşekkür ha. ederim binbaşı Metcan Bay Bill, buraya neden geldiğimi size anlattılar Benim öğrenmek istediğim bir şey var İçinizde hanginizin Long Ride çiftliği olayıyla ilişkisi var? Lütfen beni anlamaya çalışın ...içinizden birinin tehlikede olduğuna inanıyoruz. Bunun hanginiz olduğunu bilmem gerek. Anlaşılan konuşmamakta ısrar ediyorsunuz. Ama biriniz öldürülürse... ...bunun sorumlusu yine siz olacaksınız. Ee, Polisiye filmlerdeki gibi tıpkı öyle değil mi? <gülüyor> İçimizden biri öldürülecekmiş. Bizim komiser fazla polis romanı okuyor galiba. Komiserin anlattıklarının tekine bile inanmadım. Saçma bir hikaye bu. Evet ama gerçek de olabilir bayan. Ne demek istiyorsunuz? Mesela gece uyurken oda kapınız ağır ağır gıcırdayarak açılır ve katil sessizce içeri süzülür. Sonra ellerini uzatır ve sizin o uzun boynunuzu kavrayarak sıkar, sıkar, sıkar. Susun, susun! Korkutuyorsunuz beni. Normal değilsiniz. Kapayın çenenizi delikanlı. Yaptığınız hiç de hoş bir şaka değil. Zaten bu olay şakaya da gelmez. <gülüyor> tamam tamam sizlere de şaka yapmaya gelmiyor zaten. Son derece terbiyesiz, sinirli, dengesi bozuk bir genç. Ee, bana bir keresinde bir yıkıntının altında kaldığını anlattı. Bu yüzden sinirlere harap olmuş olabilir. Benim de başımdan çok şey geçti ama sinirlerim sapasağlam. Durun, sizin kim olduğunuzu şimdi hatırladım bayan. Siz on yıl önce yetimler komitesinde çalışıyordunuz değil mi? Eee ne olmuş? O çocukları Long Ride çiftliğine yollayan da sizdiniz o zaman. <Gülüyor> evet ama onlardan ben sorumlu değildim. Öyle dehşetle bakmayın bana. Çiftliktekiler iyi insanlara benziyorlardı. Çocukları yanlarına almayı çok istemişlerdi. Hiç kimse beni bundan ötürü suçlayamaz. Neden bunu komiserciğime söylemediniz bayan? Çünkü bu iş polisin üstüne vazife değil. Ben kendimi korumasını bilirim. Siz yine de dikkatli olun. Hayatınız tehlikede. Eviniz bize çok yakınken neden bizim pansiyona geldiniz? Evim oturulmayacak kadar harabe. Tadilat yaptırdığım için geldim. Meri sen bütün bunları nereden biliyorsun? <gülüyor> harika harika. İnanın çok eğleniyorum. Hem de pek çok. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin bu durumu eğlenceli bulması beni memnun ediyor. Demek çok eğleniyorsunuz öyle mi bayım? Şey özür dilerim komiser. O ciddi ihtarınızın etkisini hafifletmek istedim. Neyse ben odama gidip dinleneyim biraz. Tuhaf. Çok tuhaf bir adam bu yabancı. Klasik bir suçlu tipi. Ona kesinlikle güvenemem. Yani sizce yabancı katil olabilir mi? Ama o yaşlı biri. Yanılıyorsunuz Bayan Mary. Sandığınız kadar yaşlı değil. Kimliğini inceledim. Henüz 26 yaşında. Aman Allah'ım doğru mu bu komiser? Evet. O zaman yabancı aradığınız katil. Yersiz tahminlerde bulunmanın bir yararı yok. E, telefonunuzu kullanabilir miyim Bayan Mary? Üzgünüm ama telefon çalışmıyor komiser. Çalışmıyor mu? Ne zamandan beri? Siz gelmeden önce binbaşı Metcalf bir yere telefon etmeye çalıştı ama arızalı olduğunu söyledi. Sakın biri telleri kesmiş olmasın. Öyle mi düşünüyorsunuz komser? Evet. Ama bunu anlamak kolay. Benimle gelin Bay Bil. Eh, peki komser. Ben de mutfağa gidip çayı hazırlayayım. Çay hazır. Bayana söyleyeyim de salona insin. Bayan boy. Bayan boy, beni duyuyor musunuz? Duyuyor galiba. İçeri girip uyandırayım. Bayan Boy. Aman Allah'ım. Olamaz. Bayan Boy öldürülmüş. İmdat. Yetişin. Cinayet işlenmiş. Sakin olun bayanları. Siz bayanın odasına gittiğinizde o daha yeni <gülüyor> öldürülmüştü değil mi? Bilmiyorum komiser. Çay içim salonu inmesini söylemek için odasına girdiğimde ölmüştü. Peki odasına giderken... ...holde kimseyi görmediniz mi? Hayır. İnanamıyorum. <gülüyor> biri onu boğmuş Evet. Boğazın mosmol. Zavallı, Zavallı kadın. kadın. Huysuz geçimsiz biriydi ama böyle ölmesine üzüldüm. Sizi uyarmıştım. Ama hiçbiriniz beni ciddiye almadı. Özellikle bayan... ...benden bazı şeyleri gizledi. Hepiniz gibi. Bu esrarı çözmezsek... ...başka biri daha ölebilir. Başka biri daha mı? Saçma. Neden olsun? Çünkü bay mimar... Üç kör fare vardı. İkisi öldü onların. Ne yani? Katil her fare için birini mi öldürecek? Evet, öyle olması gerekiyor. İyi ama neden biri daha burada öldürülsün ki? Çünkü katilin defterinde yalnızca iki adres yazılıydı. Culver sokağındaki 74 numaralı evde bir tek kurban vardı. Oysa bu köşte liste daha uzun. Saçma. Herhalde Long Run çiftliği olayıyla ilişkisi olan iki ayrı insan... ...bir hastantı sonucu kalkıp aynı zamanda buraya gelmediler. Bazı belirli şartları düşünürseniz... ...bunun bir rastlantı sayılmayacağını da anlarsınız. Eh, Bay Mimar. Bayan Mirren'in çığlıklarını duyduğunuz sırada neredeydiniz? Odamdaydım komiser. Bay B. Siz yatak odasındaki paralel telefonu inceliyordunuz değil mi? Evet komiser. Bay Paravicini siz neredeydiniz? Ee, şey salonda piyanoda bir şeyler çalıyordum. Komiser şu telefon telleri meselesi nedir? Gerçekten de onları biri mi kesmiş? Evet binbaşı. Tam kesilen tellerin bulunduğu yeri tespit ettiğim anda Bayan Mary'nin çığlığını işittim. Çılgınca bir şey bu. Katil yakasını nasıl kurtaracağını sanıyor ki? Belki de bunu aldırmıyor. Belki de bizden çok zeki olduğunu düşünüyor. Katiller bazen böyledir. Gelelim size binbaşı Metcalf. Cinayet sırasında neredeydiniz? Ee, şey Mahsen'deydim. Neden inmiştiniz mahzene? E Ben tarih eserlere meraklı biriyim komiser. Mahzenin içini merak etmiştim de. Allah aşkına komiser şu aptalca sorulara bir an önce son verin de ne yapacağımızı söyleyin. Madem aramızda bir katil var bazı korunma tedbirleri almamız gerekmez mi bizim? Bence korunma tedbiri yerine kuşkuların üzerinde toplandığı kimseyi bir yere hapsetmemiz çok daha doğru olur. Ne dersiniz Bay Mimar? Ne? Yani beni mi kastediyorsunuz? Hayır doğru değil bu. Hepiniz bana düşmansınız. Herkes her zaman bana düşman oldu zaten. ...şimdi de cinayeti benim üzerime yıkacaksınız. Sakin ol oğlum. Selaşlatma yani... delikanlı. Kimse sana düşman değil. Komiser bir şey söyleseniz ona. Baksanıza ne kadar acı çekiyor çocuk. Biz suçu kimsenin üzerine yıkmayız. Onu tutuklamayacağınızı söyleyin. Elbette ben kimseyi tutuklamayacağım. Bunu yapabilmek için elimde delil olması gerekir. Ve şu ara... ...yani şu ara hiç delil yok. Sen çıldırdın galiba Ameri. Siz de komiser. Katilin tanımına uyan tek kişi var o da bu delikanlı. Zavallı Bayan bu. Sevinli biri değildi ama yine de cinayete kurban gitmesi çok kötü bir şey. Kimsiniz? Korkmayın Bayan Mary, benim. Ah, sen misin mimar? Ne var, ne oldu? Hiç. Bu cinayet işi sinirleri mi bozdu? Herkes benim katil olduğumu sanıyor. Kimse benimle konuşmak istemiyor. Aslında hepimizin sinirleri bozuk. Bayan Boylan yüzü gözümün önünden gitmiyor. <gülüyor> Sıratı şişim vararmıştı. Olanlara hala inanamıyorum. Yaşananlar adet bir kabus. Üzülmeyin bayan Mary. Ağlamak sizin gibi güzel bir kadına yakışmıyor. Sizi yalnız bırakmamı ister misiniz? Ha, hayır gitme. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Peki benimle yalnız kalmaktan korkmuyor musunuz? Hayır korkmuyorum. İyi ama bu pansiyonda katilin tanımına uyan tek insan benim. Saçma başkaları da olabilir. Söylesene. Sen asker kaçağı falan mısın? Evet. Tıpkı komiserin aradığı esrarlı katil gibi. Sana o tanımlamaya yalnızca benim uyduğumu söyledim. Aptal aptal konuşma. Ben de sana senin katil olmadığına inandığımı söyledim. Neden askerden kaçtın? Sinir bozukluğundan mı? Yok. Tam olarak o yüzden değil. Aslında benim sinirlerim her zaman bozuk değildir. Ben askerden, annemin yüzünden kaçtım. A annenin yüzünden mi? Evet Marie. Annem yıkılan bir evin altında kalmıştı askerden izin alıp geldim onu enkazın altından çıkarttıklarında çok kötü oldum O olaydan sonra yani biraz çıldırdım günlerce bunun tesiri altında kaldım bu yüzden de askere geri dönmedim İşte o zamandan beri ben bir hiçim bir hiçim Böyle düşünmemenisin her şeyi yeniden başlayabilirsin Hiç sanmıyorum Beri ben her şeyin sonuna geldim ha. Hayır sonuna gelmedin yalnızca öyle sanıyorsun daha çok gençsin Yaşamını yeniden düzenleyebilirsin. Her neyse biraz da senden söz edelim. Anladığım kadarıyla sen benden değil ama başka birinden korkuyorsun öyle değil mi? Evet. Madem öyle neden korkunu kocanla değil de benim gibi bir katil zanlısıyla paylaşıyorsun? Yoksa yoksa korktuğun kocan mı Meri? Bilmiyorum. Katilin o olur mu sanıyorsun? İnan bilmiyorum aklım öyle karışık ki. Aa, şimdi anlıyorum tabii ya kocan da benimle aynı yaşlarda. Katilin tanımına bil de uyabilir İyi ama ondan neden kuşkulanıyorsun ki? O kadın öldürüldüğünde bil senin yanında değil miydi? Yoksa burada değil miydi? Hayır. Bütün gün dışarıdaydı. Pansiyonun çevresine çit çekmek için tel almaya gitmişti. Daha doğrusu bana öyle söyledi. Ama sonra... Sonra, sonra ne? O gün eve geldiğinde yanında... Evening Standard gazetesi vardı. ...o gazetede burada değil... ...o cinayetin işlendiği yerde basılıp satılıyor. Yani o gün Bill Paddington'a mı gitmişti? Sanırım öyle. Mary! Senin ne işin var burada? Şey, eşinizden yemek tarifleri alıyordun Bay Bill. Derhal burayı terk et. Hem de hemen. Bir daha da karımın yanına yaklaşma. Bundan sonraki kurbanın o olmasını istemiyorum. Bakın. Lütfen git delikanlı, ben gitmeni istiyorum. Peki Bayan Mary. Ama fazla uzaklaşacak değilim. Allah aşkına Meryem'i çıldırdın mı sen? Nasıl olur da tehlikeli bir manyakla bir katille yalnız kalırsın? O katil değil ayrıca kendimi koruyabilirim de. Bayan boy da öyle söylemişti ama öldürüldü. Bil susar mısın? O pis çocuktan ne buluyorsun bunu bir türlü anlayamıyorum. Ona acıyorum. Manyak bir katile mi acıyorsun? İnsan bazen manyak bir katile de acıyabilir bir. Onunla senli benimle konuşuyorsun. O herifle ne zamandan beri bu kadar samimistim? Saçmalama Bil. Kim bilir belki de dostluğunuz eskilere dayanıyordur ha? Belki de sahte mimarı buraya gelmeden önce tanıyordun. Çıldırdın mı Bil neler söylüyorsun? Söyler misin, o pis herifle ne zaman oldun? Bu ilişki ne zamandan beri sürüyor? Bil lütfen saçmalama ben mimarı buraya gelinceye kadar hiç görmemiştim. Öyle mi? İki gün önce Paddington'a onunla buluşmaya gitmedin mi? Bu da nereden çıktı? Paddington'a gittiğimi de nereden çıkarıyorsun? Yalan söyleme Mary. Bugün odanda Paddington'a giden otobüsün biletini buldum. Üzerinde iki gün önceki tarihi vardı. Hala yalan söylemekte ısrar edecek misin? Hayır. O gün Paddington'a gittim. Güzel. İtiraflar başladı. Devam et. ...mimarla buluşmaya gittin değil mi? Üzgünüm ama bu soruna cevap vermeyeceğim bil. Yani zaman kazanmak ve iyi bir masal uydurmak istiyorsun öyle mi? Peki ya sen? O kadının öldürüldüğü gün sen neredeydin? Peddinson'da değil miydin? Neden susuyorsun cevap versene. Demek beni o gün gördün? Şey affedersiniz. Bir şey mi var bayım? Evet komiserciğim herkesin salonda toplanmasını istiyor. Sizleri buraya toplamamın sebebi bir deney yapmak. Onun için bana yardım etmenizi istiyorum. Ee, peki ne yapmamızı istiyorsunuz komiser? Bayan Boylu'nun öldürüldüğü sırada herkes bir yerde olduğunu söyledi. Mimarla bir kendini yani onlar kendi yatak odalarındaydılar. Bayan Mary mutfaktaydı. Binbaşı Mahzen de Bay Paravicini ise bu salonda. Bu sözler doğru da olabilir olmayabilir de. Ama dördü doğru. Biri yalan Doğru olmayan hangisi Evet Dördünüz gerçeği açıkladınız Ama biriniz yalan söyledi O yalancıyı bulmak için bir plan yaptım Neymiş bu plan Cinayet saatinde herkesin aynı hareketleri Tekrarlamasını istiyorum Yani o saatte ne yapmışsak öyle mi Evet öyle denebilir ama anlamıyorum, herkese yaptıklarını tekrarlatmakta neyi öğreneceğiz ki? Bana pek saçma geldi bu. Öyle mi sanıyorsunuz Bay Merdan. Her neyse, tamam tamam, size yardım edeceğiz komiser. Yalnız önemli bir değişiklik olacak. O da cinayet sırasındaki hareketler aynen tekrarlanacak. Ama aynı insanlar tarafından değil. İyi ya, yani, de, ya, yani, ya, yani. şey... ama e, bunun katilin bulunmasına nasıl bir yararı olabilir ki? İşime karışmayın benim başı. Bayan Mir, siz piyano çalmasını biliyor musunuz? Evet biliyorum O halde lütfen piyanonun başına geçin Ben işaret verince çalmaya başlayayım Peki Bakın bir türlü ne yaptığınızı anlayamıyorum komiser Daha sonra anlarsınız Şimdi Bayan Mary burada piyanonun başında oturacak Evet Bay Mimar siz lütfen mutfağa gidin Bay Paravicini siz mimarın yatak odasına çıkın orada oturun Binbaşı lütfen Bay Bill'in yatak odasına çıkıp telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol edin Ve siz Bay Bill de mahzene inin lütfen Peki evet. tamam ne yapalım yapalım, Hadi, tamam, lütfen. Tamam, yapalım Ben ne yapacağım komiser evet, evet. 50'ye kadar sayıp ondan sonra piyanoda Üç kör fareyi çalacaksınız Ve 50. Çalabilirim artık Komiser de öldürülen bayanın odasına gitti İyi ama neden bütün bunların ne yararı var Komiser bir tuzak hazırlıyor bizi ama nasıl bir tuzak Salonda benden başka kimse yok Ya şimdi katil içeri girip de beni boğarsa ...Selapraviçin'i bin binbaşı ya da kocam bil. Saçmalamaya başladım. Bu kadar yeter Bayan Mary. İstediğiniz oldu mu? Evet oldu. İstediğimi elde ettim. Peki katil kim? Önce sorularıma cevap verin. Neden benden bazı gerçekleri sakladınız? Anlamadım. Benimle dürüst konuşmadığınızı kastediyorum Bayan Mary. Benden bazı şeyleri gizlediniz. Tıpkı Bayan Boylu'nun gizlediği gibi. Ama ben sizden neyi sakladım ki komiser? Çiftlik olayından söz ettiğim zaman bu konuyu gayet iyi bildiğinizi anladım. Çünkü Bayan Boylun bu bölgedeki yetimhanede çalıştığını söylediniz. O da buralıydı, siz de. Ama çiftlikteki olayı bilmemezlikten geldiniz. Neden? Ben, ben sadece o olayı hatırlamak istemedim komiser. Kızlık soyadınız Vank'ta değil mi? Siz çiftlik olayı sırasında o bölgedeki okulda öğretmendiniz değil mi? Hayır. İnkar etmeyin bayan Meriç. Siz o okulda öğretmendiniz. Değildi. İnanın bana değildi. O çiftlikte ölen küçük çocuk kendisine kötü davranıldığını belirten bir mektup yollamıştı size. Çocuk mektubunda yardım istiyordu. Müşfik öğretmeninden yardım dileniyordu. Bir çocuğun okula neden gelmediğini öğrenmek bir öğretmenin görevidir. Ama siz bunu anlamaya çalışmadınız bile. O zamalli küçük çocuğun mektubunu aldırmadıysınız. Ne dersizsin artık? Sözünü ettiğiniz öğretmen benim ablamdı. Ama ablam o mektubu aldırmazlık etmedi. Ne var ki o sırada hastaydı. O mektubu ancak o zavallı çocuk öldükten sonra gördüm. O zaman çok sersinli, çok üzüldüm. Demek o sizin ablanızdı. Heh, sonuçta bu durumu değiştirmez. O sizin ablanızsa, ölen o çocuk da benim kardeşimdi. Deşmesin mi? Yani yani siz polis değil misiniz? Hayır, benim adım Jim. O çiftlikte kötü muameleye dayanamayan ölen George'un abisiyim. Aman Allah'ım, yani katil sizsiniz. Sakın bağırayım demeyin. Yoksa sizi elimdeki bu tabancayla öldürürüm. Ya ama nasıl olur? Telefonda beni arayan Berk polisi. Pansiyonumuza sizin geleceğinizi söylemişti. Onu söyleyen bendim. Pansiyona gelince telefon tellerini kesen de bendim. Çünkü polis merkezine telefon etmenizi istemiyordum. Aman Allah'ım Bayan Mary. Yoksa tetiği hemen çekerim. Heh. Evet ben George'un abisiyim. George o çiftlikte öldü. O kötü kadın Bayan Boyle... ...bizi arabayla o çiftliğe yolladı. Çiftçinin karısı bize çok eziyet etti. Ablanız da yardım isteyen mektuba cevap vermeyerek... ...yardımımıza koşmadı. Yani üç kör fare. O zaman... Büyüdüğümde sizi öldüreceğime yemin etmiştim. İşte büyüdüm ve önce kardeşimin ölümüne sebep olan çiftlikteki o kadını öldürdüm. Sonra da bizi oraya yollayan yetim yetimha'daki o kadını yani payan boylu öldürdüm. Sen delirmişsin. İnsanları kendi düşüncene göre yargılayıp cezalandıramaz. Cezalandırırım. Cezalandırdım bile. Bir sen kaldın. Yapma. Beni öldürürsen yakalanırsın. Havayı görmüyor musun? Hala kar yağıyor. Yollar kapalı kaçabileceğin hiçbir yer yok. Kaçmama gerek yok. Bu elimdeki tabanca kocanın. Onun çekmecesinden aldım. Herkes seni onun vurduğunu sanacak. Cezanı çekmeye hazırlan bayan Mary. Yere yatın bayan Mary. Binbaşı siz. Ah. <gülüyor> <gülüyor> burada <gülüyor> mı Bu sefer Elim. eline değil kalbini <gülüyor> ateş ederim. Ne oldu? Ne oluyor burada? <gülüyor> Mary, Mary iyi misin hayatım? İyiyim bir. Binbaşı kal. Hayatımı size borçlusu. Sen, sen nasıl girdin buraya? Sen bayan Boylu'nun odasına girerken girdin buraya. O sırada bayan Mary piyano çalıyordu. Geldiğimi duymadı. Hemen koltuğun arkasına saklandım. Ama binbaşı neden buraya saklanmak ihtiyacı duydunuz? Çünkü başından beri bu heriften kuşkulanıyordum. Daha doğrusu onun polis olmadığını biliyordum. Ne, ne? biliyor muydunuz? Ne? Aman Allah'ım yani bile bile bu oyuna katlandınız ha. Peki siz kimsiniz? Ee, müfettiş Tanner. Scotland yardda görevliyim. Baş müfettiş katilin bu pansiyona da gelebileceğini... ...düşünerek beni burada görevlendirdi. İnanılmaz bir şey bu. Sizin polis olabileceğiniz aklımıza bile gelmezdi. Bana ne yapacaksınız? Seni adalete teslim edeceğim. Sanırım seni akıl hastanesine yatırırlar ve tedavi olmanı sağlarlar. Peki bu havada nasıl gideceksiniz müfettiş? Yani bir tek vasıta bile bulamazsınız. Merak etmeyin Bay Bill. Buraya gelirken tekerleklerine zincir takılmış bir jiple gelmiştim. Yine onunla gideceğiz. Kasabaya iner inmezli bir ambulans gönderip bayan boylun cesedini aldıracağım. Bay Mimar ve Bay Paravicini istiyorsanız siz de benimle gelebilirsiniz. Bu havada benim cipimden başka vasıta bulabileceğinizde... ...hiç sanmıyorum. Ben geliyorum. Ee, ben de geliyorum. Burada yeteri kadar heyecanlı günler yaşadık. Bayan Mary, Bay Bill... ...tekrar görüşmek ümidiyle. Güle güle. Güle güle. Evet. Sonunda baş başa kaldık Mary. Evet Bill. Şey, senden özür dilemek istiyorum Mary. Mimar denen adamla ilişkin olduğunu sanmıştım. Beni bağışla. Sen de beni bağışla Bill. Bir an için senin katil olduğunu sandım. Ne katil olduğumu mu? Aman Allah'ım bunu nasıl düşünürsün? O gün yani cinayet günü neden pedinktana gittiğini bana söylemedin? E çünkü yarın evlenme yıl müzdüm ve sana bir hediye almak istiyordum. <gülüyor> ne? Hediye almak için mi? <gülüyor> evet. Şimdi de sen söyle bakalım o gün neden pedinktana gitmiştin? İnanmayacaksın. Ama o gün ben de sana hediye almak için <gülüyor> gitmiştim. <gülüyor>